Homeros İlyada, on üçüncü kaset, be yüzü, sayfa beş yüz altmış devam. Dokuz gün odun taşıdılar, yığın yığın, ölümlülere parlayan, şafak sökünce onuncu günü, gözyaşı içinde götürdüler Hector'un ölüsünü, koydular yığınların tepesine, verdiler ateşe, gül parmaklı şafak, Sabah erken parlayınca, Ünlü Hektor'un ölüsü çevresinde toplandı bütün halk. Hepsi geldi bir araya, topluluk kuruldu. Parıldayan şarapla söndürdüler odun yığınını, söndürdüler ateş gücünün sardığı her şeyi. Sonra topladı kardeşleri, dostları, akkemikleri, hepsinin yanaklarından iri yaşlar dökülüyordu. Kemikleri alıp kodular bir altın kutuya, erguvan rengi yumuşak örtülerle sardılar kutuyu, sarar sarmaz indirdiler derin bir çukura. Ekli kocaman taşlarla ördüler üstünü, sonra bir mezar Tümseyi yapmaya başladılar, gözcüler diktiler çepeçevre dört bir yana. Mezar bit, bitmeden akalar saldırmasın diye bir mezar tümseyi olunca toprak kabara kabara gerisin geri döndü hepsi şehre. Toplanıp bir güzel kutladılar çok ünlü şöleni Zeus oğlu kral Priamos'un sarayında. <gülüyor> i̇şte böyle yapıldı atları iyi süren Hector'un cenaze töreni. Son. 568. sayfa 13. kaset B yüzünde İlyada isimli kitap. Burada bitmiştir. Kasetin bundan sonraki bölümü boştur. Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nce görme engelliler için okutturulmuştur. Okuyan Gülseren Öksoy.